Formdaki hayal Bir garip alışveriş. İyi geceler.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 ...sizinle bir alışveriş yapalım mı? <gülüyor> Tekrar hoş geldiniz. Biliyor musunuz? Ben konuklarıma her zaman küçük, sihirli hikayeler anlatırım. Ne diyordum? <gülüyor> evet, evet buldum, buldum. Alışveriş yapmayı sever misiniz? Ben Seyma. <gülüyor> bir süre sonra eziyete döner. Her yere alışverişi yapan bir kadınsa... ay ve de böyle... ...yani düşünemiyorum bile. <gülüyor> Ama bu geceki öykümüzdeki alışveriş çok farklı olacak. Hadi, hadi canlanın biraz. <gülüyor> ...hava iyice bozdu. Ay, şu Yağmur'a bak... ...sanki gökyüzünün tavanı delindi. Amma da geç olmuş... ...şu levhayı da çevirdim mi... ...eve gidebilirim demektir. <gülüyor> Kapalı. Ah, Hala açık olduğunuza çok sevindim. Ay kapattınız diye o kadar korktum ki. Siz de beni korkuttunuz. Kapıdaki yazıyı görmediniz galiba. Ne yazıyor? <gülüyor> Kapalı yazıyor hanımefendi. Ama içeriden bakınca da açık yazıyor. <gülüyor> Bakın hanımefendi. Affedersiniz. E sizi bir an tanıyamadım. Teşekkür ederim. Neden? Beni fark ettiğiniz için... Ay, rica ederim. Bütün gün insanlarla uğraşmak çok zor bir iş. E, kimi zaman tanıyamadığım müşterilerimiz de oluyor elbette. <gülüyor> Bu küçük eski dükkan hala yaşıyor anlayacağınız. <gülüyor> Sizi anlıyorum. İnsanlarla uğraşmak gerçekten sabır ve anlayış istiyor. Ah, havada biraz anlayışlı olsa gerçekten iyi olacak. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> e, sizin için ne yapabilirim? Dükkanın sahibi siz misiniz? Hayır ben değilim. Ama yardımcı olabileceğim bir şey varsa söyleyin lütfen. Aa, olabilir. Neden olmasın? Evet. Evet. Aslında bütün problem bunun... Önce basit bir numara gibi görünmesi oldu. Anlayamadım. Ben de anlayamadım zaten. Başlangıçta her şey normaldi. Hatta bir ara hoşuma bile gitti. Ama... Oh, hep beni bulur zaten. Kim bilir... Belki de deliriyorum Şey iyi misiniz? Evet gayet iyiyim Neden? Şey beni biraz korkutmaya başladınız da Sen asıl bunu dinledikten sonra korkacaksın Bir kaset mi? Evet bir kaset Ama kesinlikle sıradan bir teyp kaseti değil Nasıl yani? Birazdan görürsünüz Kapıyı neden kilitlemiyorsunuz? Siz, siz gerçekten iyi misiniz? Elbette. Hem kapıyı kilitlemenin ne sakıncası var ki? Ne gibi? Şöyle söyleyeyim. Zaten ben geldiğimde dükkanı kapatmak üzere değil miydiniz? Evet. Yani eksik olan tek şey kapının kilitlenmesiydi değil mi? <gülüyor> Sizden de hiçbir şey kaçmıyor. Kesinlikle. Evet, şimdi sizi dinliyorum. Ben birkaç gün önce bu kaseti aldım. Bakın ya. hanımefendi, iade için size yardımcı olamam... Yarın patron geldiğinde bu işi hallederseniz daha iyi olur bence. İyi de ben kaseti iade etmek için getirmedim. E peki niçin geldiniz o halde? Dediğim gibi birkaç gün önce bu kaseti aldım. Eve gittim ve dinlemeye başladım. Ya, kaset bozuk mu çıktı? Aslına bakarsanız bozuk çıkmadı. E peki ne oldu öyleyse? Olmaması gereken oldu. Yani ne demek istediğinizi tam anlayamadım. İyi. E? Anlatayım o zaman. Burada bir kaset çalarınız var mı? Evet, neden sordun? Şey, anlatması zor olacak. O yüzden bu kaseti dinlerseniz benim de anlatmama gerek kalmayacak. Tamam, nasıl isterseniz. Çalışıyor mu? Saat gibi çalışıyor hem ee, Ben bir şey duyamıyorum. Siz duyuyor musunuz? Allah kahretsin. Nasıl olur? Ne nasıl olur? Ama oradaydı. Bu lanet kasette kayıtlıydı. Ne kayıtlıydı? Bir cinayet planı. Ha, cinayet planı mı? Bir dakika bir dakika. Yani siz neden bahsediyorsunuz? Plan. Cinayet planı. Anlamıyor musunuz? Bu kasette bir cinayet planı kayıtlıydı. Emin misiniz? Elbette efendim. Bu gece birileri öldürülecek. Tamam tamam tamam. Biraz sakin olun. Ha. Neden kapattınız? Dinlemek istemiyorum. Neden? Korktunuz mu yoksa? Yok canım daha neler? O halde? Bakın hanımefendi benim gitmem gerek. Ben burada birileri öldürülecek diyorum. Sizi hiç ilgilendirmiyor mu bu? Bakın ben ciddiyim. Gidin yoksa polis çağıracağım. Tamam belki olayı biraz abartmış olabilirim. Burada neler olduğunu anlamak istiyorum. <gülüyor> Söyledim ya. Söylediniz mi? E, yanlış anlamadıysam bu kasette bir cinayet planı olduğundan bahsettiniz. Evet, kesinlikle doğru. Yani? Yani birilerinin yaşaması bu kasete bağlı. Evet, tabii tabii. Eminim öyledir. Hiç komik değil. E, e, kusura bakmayın. Size hak veriyorum. Bana da böyle bir şeyden bahsetseler ben de inanmazdım. Hele kanıtım da yoksa. Of. Bakın ben bu kasetteki kaydın nasıl silindiğini gerçekten bilemiyorum. Ay, sizin de başınızı ağrıttım. En iyisi gitmek. Ay, kusura bakmayın. Rahatsızlık verdim. İyi geceler. Bir, bir saniye. Durun biraz. Evet. E, ortada eğer gerçekten böyle bir durum varsa... ...ben üzerime düşeni yapmaya hazırım. Gerçekten mi? Evet. Ve bu durumda yapılacak tek şey... ...polisi aramak bence. <gülüyor> Polisi aramak mı? Yok daha neler. Neden? Düşünün bakalım neden? Kesin bana deli diye bakarlar. İddiamı ispatlayacak bir kanıtım da yok. Söyler misiniz? Bu durumda onları nasıl inandırabilirim? Şey büyük bir ihtimalle inandıramazsınız. Teşekkür ederim. Çok yardımcı oldunuz. İyi geceler. Bir dakika gitmeyin. E peki siz ne düşünüyorsunuz? Elimdeki kasetin buraya kim tarafından getirilmiş olduğunu bulabilir misiniz? Nasıl yani? Ee, buradaki bilgisayarda oyun oynamıyorsunuz herhalde. <gülüyor> Anladım. Ee, benden müşteri kayıtlarına bakmamı istiyorsunuz. <gülüyor> Aynen söylediğiniz gibi. Ee, diyelim ki kaseti buraya getiren kişiyi bulduk. Ee, sonra ne olacak? Ne demek ne olacak? Muhtemelen bir insanın hayatı kurtulacak. Anlamıyor musunuz? Anlıyorum da anlayamadığım şey şu. Nasıl bir cinayetten bu kadar emin konuşuyorsunuz? Çünkü kasette cinayet için bugünün tarihi verilmişti. E, bugünün tarihi olduğundan emin misiniz? Ha, kesinlikle eminim. E, tamam, sakin olun. Sordum sadece. Kusura bakmayın. Ama siz de kaseti dinleseydiniz... ...inanın benim durumumda olurdunuz. Anlıyorum. E, peki, e, kasette ne vardı? Yani siz içinde ne var diye almıştınız? Bir radyo oyunu. Aa, bir radyo oyunu mu? Evet. ...eskilerden bir oyun diye almıştım. <gülüyor> Nasıl yani? Bakın anlayacağınız... ...ben elimden geldiğince radyo oyunları toplarım. Ay ne <gülüyor> kadar güzel. Malumunuz televizyon çıktı... ...mertlik bozuldu. <gülüyor> yani insanlar eskisi kadar... ...radyo oyunu dinlemiyorlar. Haklısınız. Zaten radyo kanalları da... ...bu geleneği unutmuş durumdalar. Bir iki istasyon hariç... ...radyo oyunu yayınlayan neredeyse yok. Doğru. Tıpkı tiyatroya gitmek gibi... Anlayamadım. İnsanlar eskiden tiyatroya giderlerdi. Salonlar dolar taşardı. Sizi çok iyi anlıyorum. Ah, ne günlerdi ama değil mi? Evet, güzel günlerdi. Hele o radyo günleri. Hatırlıyorum da radyonun başında toplanırdık ailece. Radyoların üzerindeki dantel örtüler özenle kaldırılırdı. Radyo açılır, çoğu zaman transistörün ısınmasını beklerken sabırsızlanırdık. <gülüyor> Sonra biz de o ufacık kutudan çıkan sonsuz dünyanın bir parçası olur giderdik. Ah. Ama şimdi insanların ilgisi o kadar azaldı ki. Biliyorum. Nasıl yani? Anlayamadım. Ee, şey ben de size hak veriyorum tabii. <gülüyor> Teşekkür ederim. Biliyor musunuz ben de bir zamanlar tiyatroyla ilgilenmiştim. Ha. Gerçekten mi? Evet ama bir şekilde olmadı. Hmm, üzüldüm. Olsun. Ben de oyunlar yazmaya başladım. <gülüyor> Radyo oyunları. Aa, harika. Sağ olun. Amatörce yazıyorum. E, hatta bir tanesini kendim seslendirdim. Ne kadar güzel. E, oyun ne hakkındaydı? Şey... Son oyunum... Alışveriş sırasında cinayet işleyen bir kadınla ilgili. İlginç bir konu. Gerçekten mi? Evet ilgimi çekti. Hatta sizin için sakıncası yoksa dinlemek isterim. Sahiden ister misiniz? Tabii... ...oyunu bir radyoya vermeniz için yardımcı olmaya da çalışın. Ah, sanırım bu çok zor. Neden? Eh, biliyorsunuz günümüzde insanlar gerçek emek yerine... ...kalıcı torpiller sayesinde işlerini hallediyorlar. Olsun, bu durum vazgeçmeniz için bir sebep olamaz herhalde. Bilemiyorum ki. Aa, kusura bakmayın, sormayı unuttum. Kahve alır mısınız? Ah, harika olur, Ay, çok naziksin. Ne demek, özellikle böyle havalarda kahve içmek daha zevkli oluyor... Sizce kaseti getiren kişiyi bulabilir miyiz? Ee, bilemiyorum. Yani? Eğer kaseti bize getiren kişi... ...devamlı müşterimizse... ...bilgisayarda kayıtlı demektir. Ancak... E, evet. Ancak e, bilgisayarda kaydı yoksa... ...o zaman işimiz çok zor. Kahveniz hazır. Ah, ah, teşekkürler. Ee, şeker? Ay, sağ olun, almayayım. Aa, ben şekersiz içemiyorum. <gülüyor> Ha, demek alışveriş cinayeti <gülüyor> Neden olmasın? Doğru, kağıt üzerinde her şey mübahtır Bilgisayara baksak nasıl olur? Ee, saat yedi oldu, zaman daralıyor Haklısınız ee, Kahveleri tazeleyelim mi? <gülüyor> Hayır demem, çok iyi olur <gülüyor> Allah Allah Bu saatte kim arar? Ee, belki bir müşteridir zannetmem. Bu saatte kapalı olduğumuzu bilirler. <gülüyor> Öyleyse telefonu açın. Doğru. Belki patron arıyordur. Ah, siz telefona bakarken ben de kahveleri tazeleyeyim. Ne dersiniz? <gülüyor> Zahmet olacak. Ah, rica ederim. E, alo. İyi akşamlar. Evet. Burası. E, anlıyorum. E, bir saniye lütfen. Tam arkamdaki rafta olacaktı. Bir saniye. Ah, ne yazık ki... ...aradığınız kitap kalmamış. İsterseniz hafta sonu... ...getirtebilirim. Tabii. <gülüyor> Elimden geleni yaparım. Rica ederim. Hoşçakalın. Tebrikler. Neden? Arayan bir müşteriydi. Bildiniz. <gülüyor> Buyurun. Kahveniz hazır. Aa, şekerini de atmışsınız. Teşekkür ederim. <gülüyor> Lafım olur? <gülüyor> Afiyet olsun. E neden oyunlarınızı bir yerlere yollamıyorsunuz? Aa, şey beğenilmemelerinden ya da bana gülünmesinden korkuyorum Aa, desem. Olur mu öyle şey? Hem denemekle ne kaybedersiniz ki? Aslında doğru. E kaç tane oyununuz var? Altı yedi tane. Ama gerçek anlamda bir tane diyebilirim. E, neler hakkında yazıyorsunuz genellikle? <gülüyor> Karanlık şeyler. Aa, saçma geliyor değil mi? Aa, niye saçma gelsin ki? Önemli olan yazdıklarınızın inandırıcılığı ve gerçekliği. Ah Sağ olun. Bana cesaret veriyorsunuz. Hem belli mi olur? Bakarsanız ben de bir rol alırım. Ah, emin olun rolünüz hazır. <gülüyor> <gülüyor> ah, ne yapıyorsunuz? E, kasetin adına bakmam lazım. Neden? Bilgisayar kayıtlarına girebilmek için. Anladım. Şimdi belli olur. Bir saniye. İşte bulduk. Kayıt var mı? Evet kayıt var. Ne oldu? Telefon numarası girilmiş mi ona bakıyorum. Var mı? Evet evet var. Cep telefonunu bırakmış. <gülüyor> Allah Allah. Ne oldu? İyi misiniz? <gülüyor> İyiyim herhalde. Bir nefesim kesilecek gibi oldu. <gülüyor> Neyse. Hemen arayalım. ...gerçekten iyi misiniz? Ay, bilmiyorum... ...başım... ...başım müthiş ağrıyor... Ay, ...yerinden çıkacak sanki... Of. ...nihayet çalıyor... Başınızın ağrısına dert etmeyin... ...nasılsa birazdan geçecek... ...nasıl yani... ...neler oluyor burada Allah aşkına... Ah, bu, bu, bu, ...bu bir şaka mı... ...ne demek oluyor bütün bunlar... Bu baş ağrısı ve geniz yanması sonun başlangıcı demek oluyor. Sonun mu? Neyin sonu? Senin sonun tabii ki Şekerciğim. Sen, sen, sen manyak mısın? Ne yaptın? Kahveme uyuşturucu mu attın? Hayır, uyuşturucu atmadım. Kuvvetli bir zehir attım. Sen, sen ne, ne yaptın? Dedim ya, kahvene kuvvetli bir zehir attım. Neden? <gülüyor> Düşünelim bakalım neden? Trink, işte cevap. Seni öldürmek için. <gülüyor> Buna ne dersin? İyi de neden ben? Ben sana ne yaptım ki? Hiç hiçbir şey. Ben sadece iyi bir oyun yazmak ve birini öldürmek istedim. Ama bu sefer kağıt üzerinde değil. Anlıyor musun? <gülüyor> Sen manyaksın. <gülüyor> Belki de. Yani tüm bunlar... ...bana anlattıkların... Aslında ben sana kendi ölümünü anlattım, salak. İyi bir oyun gerçekçi ve inandırıcı olmalı, öyle değil mi? Senin... Aa, sakin Senin... ol, sakin ol. Ah, biliyorsun iyi bir oyun yazarı kolay yetişmiyor. Amatör de olsa bir yazarla daha saygılı konuşman gerekir. Senin... <gülüyor> dur, dur, Rahatla Firaz, rahatla. Aa, böyle baş başa kalmışken polisi aramaya ne gerek var? Aa, sevimelisin bence Artık ölümsüz oldun Demin konuşurken bir oyunumda rol almak istediğini söylemiştin Ama bak Şimdi canlı ve birazdan ölecek bir oyun kişisinsin Hayır <gülüyor> Evet, hayır. <gülüyor> evet. O, o, o ne Bu benim yazıp yönettiğim Ve başrolünü seninle birlikte oynadığımız Yüzde yüz canlı bir radyo oyunu <gülüyor> Hala açık olduğunuzda çok sevindim. Kapattınız diye o kadar korktum ki. Korkuttunuz beni. Kapıdaki yazıyı görmediniz galiba. Ne yazıyor? Kapalı yazıyor hanımefendi. <gülüyor> Ama içeriden bakınca da açık yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bakın hanımefendi. Ee, ah, affedersiniz. Sizi bir an tanıyamadım. Şimdi ben sana her şey için teşekkür ederim. Sayende yeni oyunum oldu. <gülüyor> Ama daha adını bile bilmiyorum. Ne garip. Nasılsa gazetelerden öğrenirim. <gülüyor> Biliyor musunuz? Böyle mutlu sonla biten hikayelere bayılıyorum. <gülüyor> Unutmadan söyleyeyim. Siz de böyle bir radyoyla rol almak isterseniz ben başrol bir hazırım. <Gülüyor> Bakınız sayın dinleyicilerim. Sevgili faniler. Gecenin kalbine doğru yürürken çevreden gördüğünüz hiçbir şey almayın. Ağzınıza lokma dahi koymayın. Çünkü sizi cezbeden o zımpırtı so yemeğiniz olabilir. Ya da evet, ya da sizi çevreleyen bir varlıkla karşılaşırsanız kesinlikle ona nazik davranın. Unutmayın, herkes bendeniz mikrofondaki hayalet kadar insaflı olmayabilir. <gülüyor> evet, neyse. Neyse umarım küçük zehirli gece yarısı hikayem hoşunuza gitmiştir. Gitti mi? Bak ah, güzel, güzel. O zaman haftaya cuma gecesi saat gece yarısını geçince ben mikrofondaki hayalet burada sizleri bekliyor olacağım. Beni sakın unutmayın. Çünkü ben sizi unutmayacağım. Mikrofondaki hayalet Bir Garip Alışveriş Yazan Necmettin Tetik Yöneten Aziz Acar Oynayanlar Hayalet Haldun Ergüvenç Adam Erhan Abo Kadın Nilgün Kasapbaşoğlu Efektör Ufuk Tange